Ve Murat Can Tombil. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Can yok bugün. Ben güzel sormaz.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 Greta Thunberg de bir özel görüşme yapmış basına kapalı. Güzel fotoğrafları filan da var. Greta'nın her zamanki gibi incel, elbiseleri üzerinde buruşuk filan. <gülüyor> Trudeau ise şık ve kravatlı tabii. Her zamanki gibi. Cillop gibi fakat şey de her konuda katılıyorum kendisine demiş Greta'nın. Buna karşılık Greta daha sonra Greta Thunberg konuşmadan sonra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 eylemlerinden rahatsız olan sinirlenen büyüklere Greta Thunberg yardım servisi kurulmuş <gülüyor> telefon ediyorsun ben çok sinirleniyorum diyorsun filan yol gösteriyorlar rahatlatıyorlar kuruldu böyle bir de. devam ediyoruz yani çok güzel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 Yani ...liberal liderler de... ...sıralandılar, aferin yaşa... ...biz seninle... ...ve şey yanılıyor sandılar değil mi... ...yani Greta'yı halen... ...eski dünyanın kuralları ve bakış açısıyla... ...ikna edebileceklerini... ...evet yalanlar yani, söylüyerek... evet kandırabileceklerini... ...oyalayabileceklerini falan Ama düşünüyorlar... yeni kuşağı kolay olmayabilir... ...yeşil yeni düzende... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...başta olmak üzere pek çok yerde... Büyük destek alarak devam ediyor. Guardian Weekly'de yani haftalık e, basılı kapat, oranı evet. da e, bunu kapak yapmış. Evet yani hakikaten dünyadaki bütün gösterilerden yerlilerin, gençlerin özellikle de tabii kadınların e, ve kızların başını çektiği bütün dünyada da öyle. Yani Afganistan'da mesela evet, e, e, okulu bırakıp.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 Oyalamayı, oyalamayın gözü alıyor, oyalamayı, göze alıyorlar. Ha. Bakalım diye bir giriş bir yazı. Çok ilginç aslında. birçok yani önce problemi de 10 grafikte özetlemişler. Işte, Mona Lisa'daki bütün bu atmosferdeki karbondioksit parçacık sayısı 415'i de geçti. 1960'ta 200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 Patır patır artık ölmeye başladılar. Bu arada Lübnan da suyu biten ülkeler arasına katıldı. Öyle mi? Evet. Zaten belirtiliyordu da Orta Doğu'da İsrail, ve Lübnan yüksek şeyde belirtiliyordu ve böyle bir durum var. Tabii buz artık buzlarda büyük bir düşüş verdi. Kuzey buz denizinde de, Grönland'da da rekor sayıda buzlar eriyor. Bu Nehirlerin şey deniz seviyelerinin de yükselmesine özellikle kara buzlarının erimesiyle çıkacak. Ve gene grafiklerle gösterilmiş yani sıcaklık buzları deniz buzları eridikçe siyah daha koyu renkli lacivert buzların şey yüzeyin daha çok absorbe edeceği güneş ışınlarını...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 İyi haberlere gelince ise bir kere mühendislik şeyinde rüzgar ve güneş enerjisinde muazzam rekor seviyede maliyet azalmaları oldu. Ve birçok bir yerde artık kömürden filan da daha ucuz yenilenebilir temiz enerji var. Yani bir rakam verilmiş 2000'le...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 Bu sayıdaki çok önemli raporunda ve çok rahatsız edici bir boyutta erimeden bahsediliyor. Çünkü tabi bunun Türkiye'deki şeylerini de biliyoruz ama bir iki dakika şeyden bahsedelim. Yani ortalama mesela Gaya Wins yazmış bunu Jonathan hmm. Watts değil. Henüz duymamış olduğunuz küresel ısıtma krizi... Şudur diyor Himalaya İma, dağlarındaki sıra dağlarındaki buzullar ve oradaki buz örtüsü çok az bilgi var. Bunun üzerinde bilgi gelmiyor. Ortalama Tibet, Tibet platosunda e, ekstradan fazladan sıcak gecelerin sayısı yılda 40 yıl öncesine göre 7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 Gidiyor işte e, Toroslardaki buzullar Gidiyor ya falan. Bunlar 11 bin yani yıldır son evet, evet. buzul çağından Çıktıktan Bu yana kalan buzların bu, Durumundan aynen. bahsediyoruz Geçen ve... hafta mıydı neydi İsviçre'de iki, ikinci buzulun cenazesi Yapıldı, <gülüyor> Töreni de, yapılmıştı de şimdi Montblanc'da çok büyük bir Tehlikeli durum Hı. yaşanıyor Belediye başkanı oradan